Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men teri'ahu bi ihsanin ilahiyemiddin emma ba'd zalamu eyyvel ikhvan fe inne effelel hadithi kitabullah ve effelel hezi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kefirah ve şerrel umur muhtesatuhav kulle muhtesetin bid'ah ve kulle bid ve sahibahâ fîn-nâr vebis-semedil-muttasri ile nebî sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl emfelü mâ tedâveytum bihî el-hacânetu el vel-kustu'l-bahrî salâfı Rasûlullah fîmâ kâl el-temâ kâr Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala'ın selâm-ı, rahmet bereketi Güzeliniz <gülüyor> olsun. Allah-u Teala'ın iki cihanın her türlü hayırlarla, cümlenizi sevdiklerimizle beraber naid eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktar okumak üzere teplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına geçilmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine ve onun alimin ashabının, etbaının, ahbaatının ruhlarına ve hasreten makam-ı irşadının varisleri ulema-i evet. muhakkakîn, meşayih-i vasırîn, müşidîn-i kâmilîn mükemmilîn evet. ve meşayif-ülük aliyemiz büyüklerimizin ruhlarına ve bu beldeleri fetheden tatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye. Ve uzaktan yakından bu dersi takip etmek üzere, derse iştirak etmek üzere, uzun mesafeleri göze alarak aşk ile, ile bu hadisi şerefe dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin de ahirete geçmiş bütün geçmişlerinin, sevdiklerinin Ruhlarına hediye olsun, ruhları şad olsun, kabirleri nur da olsun, makamları âlâ olsun. allah Teala Hazretleri bizlere de dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eylesin, iki canda azze ve bahtiyar eylesin diye bir Fatiha, on bir ihlas şerif okuyup öde başlayalım buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler, Keramuzur Ehadis isimli hadis kitabımızın tüm Ahmet Hayrettin Efendi hocamızın telif etmiş olduğu eserin 83. sayfasında 7. hadis şerif ve devamı olacak Allah'ın izniyle. Bu 7. hadis şerif Enes radıyallahu ahten rivayet edilmiş, Tirmizi'de, Müslimde, Buhari'de, Ahmed ibni Hanbel'de olan bir hadis-i şerif. Enferu tedavi tedâveytum bihi yani hastalıklarınızı iyileştirmek için, tedavi etmek için kullandığınız ilaçların, devaların, malzemelerin en uygunu en iyisi hacamaktır ve kustu vahri denilen malzemedir, ottur diyor Efendimiz hacamat kan almak, aldırmak vücudun bazı yerlerini deriyi çizmek suretiyle efendim kan akıtmak suretiyle kanın bir miktarını almak. Efendim, bunu tavsiye diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde bunun bir tedavi şekli olduğunu güzel bir tedavi şekli olduğunu uygun bir tedavi şekli olduğunu ifade buyuruyor. Bir de kuslu dahil denilen, bunlar çekilen bir malzeme. Burna enfiye gibi çekilip veyahut bu bizim bir ot vardır burnuna çıkıldığı zaman bunu çok akıttırır sinüzit denilen hastalıkta yani bunun iç taraflarındaki bölgelerden meydana gelmiş olan iltihapları akıttırıp rahatlattırıyor, iyi ediyor o ilaç olabilir o ot olabilir bunları güzel birer deva olarak tavsiye etmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Doktorlar efendim, bu malzemeleri incelesinler. Tabii bizim sahamız tıp değil ama bu şeyin çok iyi geldiğini duyuyoruz. Sinirci o ilacın çok iyi geldiğini duyuyoruz. Başka hadisi şeriflerde Efendimizin tavsiye ettiği bazı maddeler var. Onların da çok şifalı olduğunu gelinenler söylüyorlar. Bir tanesi biliyorsunuz şu çöreklerin üstüne konulan fiyah Susam büyüklükle, siyah renkli bir ot var, şerak otu deniliyor. Efendim, o Amerikalılar merak etmişler, bu Müslümanların peygamberi böyle bir ot tavsiye etmiş bilen diye AIDS hastalarına ince bol bir miktarla uygulamışlar, vermişler. On, onlarda bile faydası olmuş. Yani özellikle Sallallahu alaihi Efendimizin kendisinin de tavsiyelerinde çok büyük faydalar var. İslamın kendisi ilaç zaten. Peygamber Efendimizin zamanında birisi doktor olarak Medine'ye böyle gelmiş de hiç iş yap yapamamış. hiç hiçbir hastanı rahatsız etmemiş kendisine. Hiçbir iş yapamamış, para kazanamamış. Yabancı bir doktor gelmiş, kimse müdahale etmemiş. Çünkü Müslümanlar Allah'ın emirlerine, Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşadıkları zaman sonsuz faydalar hasıl oluyor. Bu faydaların bir kısmında bedene ait insanın. bedeni de rahat oluyor. Efendim ruhu da rahat oluyor, ailesi de rahat oluyor. Her bakımdan. Efendim, huzura, rahata, sıhhata, afirte kavuşuyor İslam'ın emirlerini tam uyguladığı zaman. Bizim bu güzel mikrofon sistemini yaptıran Hacir kardeşimiz var. Allah razı olsun ne kadar güzel yapılması gerekiyorsa öyle yapsın diye şey yapmış, emir vermiş, tasvih hedesi düzeltmesin. Çünkü biz buraya oturuyoruz, hemen bir, bir yerden bir cızırtı, arıza bir şey oluyordu. Onu yaptıran kardeşimiz diyor ki, Hocam Pazartesi, Perşembe günü oruçlarını tuttun mu, ilaçlar maalizm kalmıyor. Bir yere beraber gittik akşam. çıkarttı ilaçlar alıyordu. O zaman söyledi bunu, Pazartesi, Perşembe oruçlarını tutarsan bu ilaçları al maalizm kalmıyor diyor. Bir de eyyam biz oruçlarını tuttun mu, eyyam biz ne demek? Mehtaplı gecelerin gündüzlerinde yani arabi ayların 13, 14, 15'inde tutulan oruçlar. Geçti. Şimdi anahtısı 17'si oldu. Birkaç gün önce Mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruç tutulabilirdi. Bir de onları tuttum mu diyor. Hiç ilaç kullanmıyorum diyor. Hayır bir hastası kendisi. Yani bayağı ciddi ilaçlar taşıyor yanında. E, eksik etmiyor. Ama ilaç kullanmaya ihtiyaç kalmıyor diyor oruçlara riayet edince <gülüyor> tabi yatmaya, kalkmaya yemeye, içmeye oruca, ibadete, uykuya her şeye dikkat ettiği zaman İslam'ın kendisi şifa zaten müslüman safa sağlam oluyor 100 yaşına geliyor cehenniye tıkır tıkır efendim sabah namazına gidiyor 110 yaşına geliyor, 130 yaşına geliyor sigara kullanmaz içki kullanmaz Efendim vücudunu yıpratmaz Efendim, kötü yollarda efendim e, bulunmadığı için vücudu dinç kalır. Elhamdülillah her bakımdan sıhhatli oluyor. Bunların mesela efendimizin tavsiye ettiği bazı böyle kıymetli maddemeler var. Bunları da doktorlar incelesinler. Mesela kan aldırmanın, kan vermenin çok faydalı olduğunu insanı bir tavsiye edip her zaman söyleniliyor, teşvik ediliyor. Yani kan bankası bize kan gelsin diye söylemiyor bunu. Hakikaten kan verdiği zaman insan vücutta bir rahatlama oluyor diye söylüyor. Hacemat işte kan aldırma. O devirde yapılan bir şey. yani kan alma şekli. Öteki maddeleri de hani çörek olsun, kuslu bahri dediği olsun, daha rahat maddeleri de bizim doktor kardeşlerimiz incelesinler, araştırsınlar, bursunlar. Mesela bu misvak dişlere çok sıhhat veriyormuş. Bir ilk, ilk öğretin müfettişi Burdur'a gitmiştik, senelerce önce efendim, İmam, İmam Hatip Okulu'na teftişe gitmiş, Çocuklara demiş ki, misvak kullanmasak da yani diş fırçası kullansak olmaz mı? Demiş, çocuklar misfakı et, e, tercih etmişler, Misvak daha iyidir demişler, onu bizim profesöre böyle Müslümanları kimeyarak anlatıyordu. Bak ne kadar geri kafalılar ki efendim diş fırçasını değil de iktidari misaf ağacını efendim teşvik ediyorlar, tercih ediyorlar, onu kullanmayı diş fırçasından daha uygun görüyorlar falan diye ayıklıyor. Yani modern bir insan diş fırçası kullanır. Ya, neymiş yani misaf gibi bir hava içinde. Halbuki sonradan öğrendim Dış fırçalarının suni kıllarla yapılan dış fırçalarının bir kısmı domuz kılından yapılıyor. O zararlı zaten. Neden zararlı? Kılın içinde bir kanal var. Kıl böyle bize şey gibi görünüyor ama onun içine mikroskopla baktığın zaman büyük bir şeyle kanal var. İçine mikroplar yerleşiyormuş çok fena oluyormuş. Sen da dişten ufuş yara oluyor. Hadi doktora gidiyorsun, niye yara oldu? Ben çok temizlik yapıyorum. Antalya'da arkada, çok kıymetli bir derinlik hastası kardeşimiz var. Sosyetik bir bayan gelmiş, başında bir kaşıntı var, hastalık var, cilt hastalığı var, doktor demiş. Doktor bakmış, hanım demiş, bitlenmişsin sen demiş. Bit, resmen bit. Hemen kızmış böyle, ne demek demiş, ben demiş, her gün yıkanıyorum demiş. Her gün yıkanıyorsun ama ne yapıyorsun? Şampuan kullanıyorsun. Nasıl şampuan kullanıyorsun? Yumurtalı şampuan kullanıyor. Tamam, omlet yapar. Efendim. Yumurtalı şampuan efendim, saçına yapışıyor. bitler de onu seviyor, geliyorlar yerleşiyor. Sosyetik mahallelerde, zengin mahallelerin okullarında bit muayenesi yapıyorlar, çocuklarla bit çıkıyor. Neden? E, o kadar öyle yumurtasının şeyi bol olunca oraya hayvan havadan, sudan bir yerden geliyor, efendim, yerleşiyor. E, bizim zeytinyağını beğenmezler. yandan yapılmış sabunları vakıflarının yaptığını güzel. En güzeli o. peki sabunu yıkıyorsun, elini, elinde bir şey yakışıp kalıyor. Sonra hangi yağdan yaptılar? Domuz yağından mı vesaire mi? Yani kılla yapılan fırçanın kılların arasında delik olduğundan, oraya mikroplar yuvalandığından bir kere doğru değil. E ötekiler de fırçalarken kırıldığından, mideye gittiği zaman filan onlar da doğru değil. Halbuki bu misak ağacının içinde öyle bir madde varmış ki antisettikmiş. Yani mikropları öldürücü, ağzı temizleyiciymiş, mideye de faydası varmış zaten misrağın on tane faydası var diye Efendimiz hadis-i şerifte bildiriyor. On faydası var diyor. Ağzı temizler, ağız kullanımı giderir efendim. Bir takım göğüs hastalıklarına iyi gelir, mideye şifa verir diyor. Sayıyor Efendimiz şifalarını. Şimdi Ankara'da bir araştırıcı kıymetli diş doktoru var. Kardeşimiz Fikret Bey diye. O incelemiş, hocam diyor misrat kullanan insanların diş etlerinde piyere hastalığı olmuyor diyor. Halbuki halkın %90'ında olan bir hastalık, %80'inde olan bir hastalık. Yani herkesin diş etleri iltihaplı, kızartılı filan dişleri sallanıyor. köpük kürük, köpünde bir çürüme oluyor, iltihaplanma oluyor. İşte o misrat kullananlarda olmuyormuş. Gördün mü işte bak, yani sen ilericilik namına ilericilik namına domuz kılı diş fırçasını tercih etmeyi ilericilik sanıyorsun ama incele bakalım dur, gel bakalım şu hani Mevlana Hazretleri çok hoşuma gidiyor rahmetullahi aleyh diyor ki cümdikhani hikmeti yunaniyan hikmeti imaniyan rahemdidan madem okuyorsun şu Yunanlıların percepesini geldi ve imanlıların tersefesini okuduyor. Yani bir de şunu dinle mübarek yani işçi olmazsa hakim yerine koy kendini, iki tarafı dinle. Tek taraflı karar verme. Bir de biz bunu dinle bakalım. Bir incele bakalım. Bizim doktor incelenmiş, çok faydalı diyor. Efendim alet yapmış özel. Bana gösterdi. İsva kesecek, şurasına yerleştirecek, kurça gibi. Her tarafına ağzın ulaşması için bir araştırma yapıyor tabii araştırma yaparsa insan yani milletlerin ileri gitmesi neden? araştırıp yenilikleri bulmasından, uygulamasından kaynaklanıyor. Eskiden atla giderlerdi, deveyle giderlerdi bir yerden diyele. ve sonradan efendim ne kadar nakil vasıtaları gelişti kocaman uçaklar havalarda uçuyor. Ne kadar? 300 kuşu 345 kişilik, bilmem kaç kişilik uçaklar, kaç katlı uçaklar içeride masa var Efendim yüz numara var, lavabo var, koltuk var, efendim, e, televizyon var vesaire var, oturuyorsun, arkadaşın yanına gidiyorsun, konuşuyorsun, havada apartman uçuyor. E bunlar bir araştırmanın sonunda oluyor. Demek ki araştıracağız. Bizde şimdi tek taraflı bir efendim körlük. Bir tarafa bakmak, öbür tarafı görmemek tarafı var. Batı güzel, batının her şeyi güzel. Doğu kötü, doğunun her şeyi çirkin. Yanlış. İncele, sonunda o sonuca geliyorsan tamam. Kötüyse kötü, ne yapalım? Ama incelemeden atma. Desteksiz, mesnetsiz atma. Sonra taraf tutma. İlim adamı taraf tutmaz, meseleyi bir taraf olarak inceler. Taraf tutacaksan kendi tarafını tut, düşmanının tarafını tutma. Adam işte Avrupa'da. Altını yıkamaz, üstünü yıkamaz, kusurlatması almaz, şey yapmaz. Bu adam, bu adam bize örnek olabilir mi ya? Yani? Onun için tabi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin çağında insanlar çok mahrumiyet bölgesiydi orası, imkanları yok Efendimizin söylediği her şey çok güzel. Bak bir dal parçasıyla. Muazzam diş temizliği sağlıyor, diş hastalıklarını engelliyor. Oruçlarla, hayatın tarzıyla, efendim, insanın hem bedene sıhhatini sağlıyor. İslam'ın cinsel hayata bakışını inceleyip rahatlattırıyor, herkesin havasını alıyor, stresini gideriyor. Mutlu, mutlu bir insan tipi ortaya çıkıyor. Evlen kardeşim diyor, evleniyi teşvik ediyor ama şey yapma diyor, gayrimeşru yola satma diye, nesli de koruyor namusu da koruyor aileyi de koruyor, çocuğu da koruyor, her şeyi koruyor İslam'ın her şeyi güzel yani, ama efendim demişler bizim bir profesör bakanlık da yapmış olan kardeşimize, meşhur gazetecinin birisi, efendim ama demiş işte İslam'da dört evlilik olur mu bilmem ne filan şimdi geçen gün öğrendim Endonezya'ya gitmiş bir tüccar kardeşimiz dedim ben Endonezya'yı görmedim biraz anlat hocam dedi Endonezya'da kadınların nüfusu doğum oranı erkeklerden üç kat fazla yani yüzde yirmi beş civarında erkek doğuyormuş yüzde yetmiş beş gibi efendim kadın Oluyormuş e ne olacak şimdi bu durumda Gel zaten çöz bu problemi mecburen şey olacaklar birkaç hanımla evlenecek İslam sadece bir çağa sadece bir ümmete sadece bir bölgeye mahsus bir din İslam cihan şümür bir din her şeyi düşünmüş ölçmüş biçmiş. alemlerin Rabb'ı her şeyde bulunuyor normal olarak evlilik var ama işte İslam'da külert yok kavga geçmek yok metres edinmek yok zina yok Arama, basmak yok. Gözünü efendim, namehreme çevirmek yok. E, İslam daha güzel. Her iki taraf razı oluyor, evleniyorlar. Öbür tarafta, öbür tarafta namuslar ayaklar altına alınıyor. Kadınlar mahvoluyor. Yuvalar yıkılıyor. Bir sürü felaket. Onun için İslam'ın elhamdülillah incelediğimiz zaman her şeyin güzel olduğu elhamdülillah. 20. yüzyılda bütün sistemler gündür gündür yıkılıyor. İnsanların en güzel sistem diye ortaya koydukları sosyal adalet, komünizm, sosyalizm, kapitalizm. Hangi beşeri sistem kaldı ayakta? Hepsi gündür gündür yıkıldı. Hepsinin kusurları, hataları, cinayetleri, gaddarlıkları, zulümleri hepsi ortaya çıktı. Hangisi safa duruyor? İslam. İslam sapasağlam ayakta duruyor günden güne de parıldayarak, pırıl pırıl, efendim, ışıl ışıl, tertemiz, asaletli, Efendim soylu e, ve karşında, emsalsiz güzellikte bir sistem olarak duruyor. Yaşa, yaşadığın zaman işte öyle. Her bakımdan mutlu oluyorsun. Şu 20. yüzyılın insanlarının daha yarım yamalak öğrendiği ağız, diş temizliği için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ça bulduğu çareye bak. Allah'ın yutufu bu. Yani bir dal parçasıyla dişleri temizlemek hem de o dal parçasının içindeki maddeler antiseptik olacak. ilaç olacak. Hakikaten ağzını alıyorsun. Sıuda Al bir sene gittiği zaman biraz misvak almaktan anlarsan misafçinin yanına gittiğin zaman ver bakalım şöyle kalitelisin diye ağzını alıyorsun. Allah tilafi oluyor insan. Ne kadar güzel bir tadı var, ne kadar güzel bir lezzeti var, kendine göre bir baharatı var, çok güzel. Böyle insanın ağzından çıkaracağı gelmiyor. İşte o şeyleri, asitleri söndürüyor, mikropları öldürüyor, ağzı sıhhatlendiriyor, diş etlerini kuvvetlendiriyor, iltihapları izah ediyor, işte Allah'ın lütfu. Kolay bir şey, en kolay bir şey. Milyerce, binlerce, milyonlarca lira para vermeye rüzgün kalmıyor basit tarafından halloluyor işte. Evet. Sonra ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? İkinci hadis şerif, sekizinci hadis şerif. İmru'u'l-Kaysi İmru'u'l-Kaysi dini Hacer ka'idu şu'erai ile nari yevmel kıyameti ve hüya racyunun nesurun fid dünya mensiyun fil asire. Efendim bu da Arapların meşhur bir şairi var. İmri'ül Kays diye. Babasının adı Hacer midir? Hicir midir? Artık hareketi yok burada. Ançık bakmak lazım. Erhem'in Hicir diyelim. Hicir oğlu veya Hacer oğlu neyse. İmri'ül Kays. Neymiş? Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Ka idüş şuera ilerler. Şairlerin cehenneme giderken en önünde girecek olan efendim grup başkanıdır en önde gidecek en başta gidecek cehenlemez en başta gidecek olanlardandır ama nasıl arkasında gruplar da grubun en başında efendim en büyük sorumlu olarak efendim öülecek kıyametliğininde mec mecburum ki dünya o dünyada namı yürüyen namlı anılan sayılan bir şair meşhur bir kimse Arapların en meşhur şairi cahiliye devrinin en büyük şairi diyorlar buna cahiliye devrinin en büyük şairi diyorlar İmru'l Kaysa efendim hani Kabe'ye kasireleri asılan cahiliye devri şairleri var ya onlardan birisi bu en başta gelenin birincisi dünyada tamam namı yürüyor ama Mescurun fil dünya, dünyada namı yürüyor, anılıyor ama Ahirette kimse, adını bile şey yapmayacak, cehennemin cehennem diline gitmiş bir insan, ne olacak yani onu kim anar? Kimin altına gelir? Hiç kimse anmaz. Ahirette unutulmuş, dünyada zikri var, ahirette unutulmuş bir kimse olacak diyor. Ümrül Kays, nasıl bir şair? Bizim, her yerden duyduğumuz, bildiğimiz cinsten böyle kadın üzerine şarap üzerine zevk üzerine, eğlence üzerine flört üzerine yazılan gazeller şiirler, aşk şiirler vesaire filan var ya işte öyle şiirler yazmış olan bir kimse İmrül Kays yaptığı zinaları filan şiirinde anlatan bir şair bu İmrül Kays ve Yazın çalan, kışın oynar. Bu dünyada eden, ahirette ettiğini bulur. Bu dünya mühim değil. Bu dünyada insan firavun gibi yaşarsa bile, memrup gibi yüksek mevkilere çıkarsa bile, efendim, İmr-ül gibi meşhur olursa bile, herkesin alkışladığı gözde bir sanatkar olsa bile, sen yaptığı işin mahiyetine bak. Nasıl bir iş yapıyor? Yaptığı iş nasıl? Yani bu hadisi şerif varken nasıl olmuş da kadın üzerine aşk üzerine efendim şiir yazan şairler çıkmış. Hayret ediyorum ben. Kemçiktir, bilmem ne de diyorlar efendim. Ama nasıl yazacaksın sen ya? Bak bu hadis şerifte Resulullah Efendimiz niye söylüyor böyle? Böyle yapmasın diye söylüyor insanlar. Bunu örnek almasın diye söylüyor. Bak bu adam böyle geçirmiş ömrünü, böyle çirkin, müstehcen şiirler yazmış, bu iyi değil demek istiyor Peygamber Efendimiz. Bize ne? İmr-i Bize bizim nasıl şiir yazacağımız lazım. O önemli. Yaz bakalım. mevlül Şerif'in sahibi gibi Süleyman Kereli gibi Resulullah'ın metinde bir güzel şiir. Yaz bakalım Allah'ın minacat, tevhid babında. Güzel bir şiir. Yaz bakalım Yunus Emre gibi efendim insanın gözlerini yaşartan, efendim dini duygularını kuvvetlendiren bir şiir. İşte ben o zaman e, beğenirim seni yani. Ne oluyor yani yaptığın flörtleri böyle böbürlene böbürlene anlatıyorsun. Hani bizim Ladık Paşa şair ne demiş? Şecaat abz ederken merdi kıtti söyler. Yani çingene delikanlısı maceralarını, kahramanlıklarını anlatırken şöyle hırsızlık yaptım, hırsızlık yaptım diye şeyler ya Bunun övülecek bir tarafı yok ki. Neticede hırsızlık yapmışsın yani. Şecaat arz ederken merdiketti, sırkatin söyler. E, Yaptığın şey sırkat, hırsızlık. Güzel bir şey değil ki nesiyle övünüyorsun. Nereye ballandıra ballandıra anlatıyorsun. Yani bir doğru düzgün bir şey yaptıysan gel onu anlat. ''Şu kadar fakiri doyurdum, bu kadar insanın gönlünü aldım, şu kadar insana Allah razı olsun dedirttim, şöyle bir hayır yaptım da, şu kadar insan istifade ediyor. Suyu olmayan bir su getirdim de herkes ''Allah razı olsun senden'' diyorlar. ''Efendim şu kadar hastaları tedavi ettim de, efendim gece gündüz çalıştım da, şu kadar hastanın hayır duasını aldım.'' E bak, böyle bir şey yaptıysan, niye ama yapmadıysan ne oluyor yani? Hiç net yok. Şairler iki kısımdır, Kur'an-ı Kerim'de ve şuara-ı yettebi'uhmun davun Şuara suresi var Efendim neden bir şuara suresi olmuş şeyde Kur'an-ı Kerim'de bir kocaman şuara suresi yer almış neden Ah, ah o peygamber efendimizin zamanındaki şairler yok mu? her birisi bir can olur her birisi bir propaganda makinesi her birisi yazıyor şiiri İslam'ın aleyhine yazıyor şiiri peygamber efendimizin aleyhine yazıyor şiiri müslümanları kötülemek için yazıyor şiiri kafirleri müşrikleri cesaretlendirmek için ne oldu o zaman yani karşı cephenin efendim Reklam ve propaganda da aracı oluyor. İslamla mücadele eden, efendim müşrik cephenin şeyi oluyor, sözcüleri oluyor. Birisi bir şiir söyledi mi Araplardan şiirle meraklı, hepsi şiiri ezberliyorlar. Deren üstüne bindiler mi geceleyin? O kabileden o kabileye giderken Arap'ın yalellid dedikleri gibi yalellisi derler. Arap'ın yalellisi derler. Efendim şeyin üzerinde şeytan. Onlara yol gösterip yaparken, hadi bakalım şarkı söyle dermiş. Hadisi şerif var. Bineyin üstüne besmedesiz bilirse bir insan, şeytan da arkasına binermiş. Bineyin arkasına binermiş. Yani yedeyine hani terkisi diyoruz ya akır devenin, eşeğin neyse nerselin katırın. Ha şeytan da arkasına binermiş. Hadi şarkı söyle dermiş. Şarkıyı güzel söyleyemiyorsa, hadi hayal kur dermiş. Hadi bakalım müsteşşen müsteşşen şeyleri hayal et. Hadi bakalım. Yani vaktini zararlı geçirecek, günah günahlı geçirecek, gafil geçirecek, cahil geçirecek. O bakın şeytan işte efendim bunlara bu kötü şairlerin yazdığı efendim şiirleri şöyle Araplar şiiri bizim gibi düz okumazlardı ne yaparlardı? Ayrıca bir de besleli okurlardı. Elini koyar, kulağına, yanağına, efendim, yüksek sesle nameli okurlardı. Arapların şiir adeti bu. Bizde de biraz öyledir. Yani bir parça eski şiirimizde öyledir. Yani o bizim Gazel diye efendim okuduğumuz kitaplarda efendim şiirler, efendim ilahi nefes vesaire bunların hepsi sazlı sözlü nameli olurdu yani düz şiir tarzında olmazdı çok yere. Şimdi şairlerin bir kısmı şeytanın askerleri ve şu araun üýttebi uhmul qabun elentele ennham fi yahimun ve ennham yakuluna alun. Yani her böyle sapık konuda efendim ileri geri konuşurlar, yapmadıkları şeyleri söylenler efendim sapık insanlar onların peşine takılır, onların sözlerine değer verir, kulak verir ezberler filan yani bir fitne, fesat, şer kaynağı oluyorlar bir grup bu illellezine amenu ve amilussalihat mümin olanları ameli salih işleyenleri ve antassarû min ba'dima zulümû kafir şairler, müşrik şairler Müslümanlara saldırdıkları zaman da İslam'ı savunmak için şiirini kullananlar onlar müstesna mümin ibadet, taat ehli bir de İslam'ı o kafirlerin saldırılarına karşı korumaya çalışan şairler böyleler de vardı Sahabi i kiramın içinde şairler vardı İslam'ı onlar koruyorlardı çünkü her alet gibi dil de bir alettir söz de bir alettir bıçak da bir alettir Tabanca da bir alettir. Hayra kullanırsan sevap kazanırsın, şerre kullanırsan günah kazanırsın. Bu çağı efendim ev işlerinde kullanabilirsin, ekmek kesmek takiplenebilirsin, bahçe işlerinde kullanabilirsin, adam öldürmekte de kullanabilirsin. Dilini zikirde kullanırsın, güzel şeyleri öğretmekte kullanırsın, sevap kazanırsın küfürde kullanırsın, günahta kullanırsın, libette kullanırsın, cehenneme düşecek sözleri söylemekte kullanır, cehenneme düşer. Alet yani kullanışına göre değişir. Şiirde bir alettir, hayra da kullanılabilir, sevap kazanır kullananlar, şerre de kullanılabilir, kullananlar cehennemi doylar. İşte bu bunlardan birisinin misali. Bunlar ne anlıyoruz? Sözünü doğru söyle, hakkı söyle, Allah'ın rızasına uygun söyle efendim yalan söyleme yanlış söyleme günah söyleme küfür sözü söyleme söylersem bak işte İmre-i cehenneme gidecek hem de en önde gidecek böyle ona göre ayağını denk al diye bir şey oluyor insan her şeyimize dikkat edeceğiz muhtemelen kardeşlerim o şeyi okuyuncadan şeytanın insanın arkasına akının arka tarafına iğneğinin arkasına binmesini okuyunca yani bayağı duygulandım sen bir abdineye biniyorsun besmeleyi çekmeyince şeytan da geliyor hop, arkana boynuzlu, kuyruklu, şeytan merup, hop arkana biniyor ondan sonra oradan sana boyuna, körük diyor, destese veriyor yemek yiyorsun peygamber efendimizin karşısında birisi yemek yiyormuş yemiş yemiş yemiş aklına gelmiş bismillahimine velihi ve ahir demiş yani Önüne sonuna besmele olsun, Allah'ın adıyla söylenmiş olsun diye enceden söylemediği için Bismillahiminevelihi ve ahirihi Ta başından sonuna kadar Bismillahla olsun deyince Peygamber Efendimiz gülmüş Bayağı gülmüş Efendimiz demiş ki Ya Resulallah niye güldün? Bu demiş besmele çekmediği zaman, çekmemiş olduğu zaman Şeytan onunla beraber yiyordu Onunla beraber sofrasında, onunla beraber yiyordu. Peygamber gözüyle görüyor. Allah'ın gözünden perdeler kaldırılmış olduğu için, şeytan onunla beraber yiyordu. Besmediği çekince yedikleriyle kustu. min evvelihi ve ahiriyi dedi. Ha, yemekte de ortak oluyormuş, binekte de ortak oluyormuş. Korkuyor mu insan. Niye korkuyor? Zikirsiz Allah deneden bir iş korkuyor insan. Her şeyin zikirle söylemek lazım. Hatta ve şarikim fil emvale ve evlad ve izhüm. Ayet kelimesinde böyle geçtiği için oradan anlaşılıyor ki insanın Allah saklasın çocuklarına da ortak oluyor. Ne demek hanımıyla olan evlilik işlerinde de ortak oluyor demek. Allah saklasın. Ne demek esmesiz olduğu zaman demek. Nikahsız olduğu zaman demek. Efendim. Allah'ın istemediği şekilde olduğu zaman demek ya demişler ya Resulullah ortak evlatlarımıza da ortak olur mu? ortak olur ya evlatlarının bir kısmı şeytanın evladı olur söz geçiremez, seni dinlemez ya dinlemez, namaz kılmaz, oruç tutmaz doğru yola gelmez, nasihatten anlamaz neden? şeytanın evladı kerata neden? E, sen hatalı evlendin hatalı zıfak yaptın Hatalı efendim besmelesiz Efendim çeşitli kusurlar Oluyor insan ee, Seradan akı başına gelebiliyor İş işten geçiyor Güzel diye bir kızı alıyor Sokakta görüyor peşine düşüyor Konuşuyor camdan bakıyor Baltondan mektup atıyor, efendim. Ondan sonra evleniyor Tamam Sonra ne oluyor Hadi bakalım çocuk doğuyor iş çıkıyor Biniyor e kadın hayırsız Sokaktan bulunan öyle olur işte o kadar Ondan sonra Kocasına sadakatsiz Çocuğuna merhametsiz Hadi o zaman işler karışıyor Adam geliyor bize ders yanıyor Hocam diyor Cahillik devrinde bir hata ettik Bir kadınla evlendik diyor Şöyle çıktı böyle çıktı diyor ha. Şimdi gel bakalım Babalarımızın usulü mü iyiymiş Şimdiki zamanın usulü mü iyiymiş Anla İnşallah senin anan baban senin namına iyi bir kızı arayacaktı, soruşturacaktı, gidecekti, görecekti, soyunu sakunu seralısını helal sit etmiş, hayırlı bir namzet mal çalışacaktı. Sen sokakta gözünün beğendiğini taşına takıldın, aldın ama işte bak, yuva kurmaya yaramıyor. Her inşaat malzemesi efendim ev yapmaya yaramıyor. Biliyetsi üstüne hiç yük binilmezmiş, indirilmezmiş. Biliyetsin yük taşıma kat sayısı sıfır. Neden? Çürük malzeme ya bu. Kömür tozundan yapılmış. Yapışmış gibi görünüyor ama kömür tozunun kendisi çürük zaten. Üstüne biraz yük bindiğim de ağlıdır. Biri köpten ev olur mu? Üstüne kat çıkılır mı? Çıkılmaz. Köprü yapılır mı? Yapılmaz. Üstünden kamyon geçer mi? Aman ha, ah, sakın ha. Ah. Dörenin içini doyularsın. Uçurma yuvarlanırsın. Neden? Çürük malzeme. Onun için her şeyin tabi efendim, İslam'ın öğrettiği şekline sımsıkı sarılmak lazım. Çünkü Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in emri, Allah'ın sevgili kullarının görüşü oluyor. İştahat bile olsa Allah'ın sevgili kullarının görüşü oluyor. Onun için İslam bir şeyi dedi mi mutlaka onda bir fayda vardır. İslam bir şeyi yasakladı mı mutlaka onda bir zarar vardır. Onun sonunda arkasından hayır gelmez. Mutlaka zarar gelir. Allah, İslam nimetinin kıymetini bilmeyi cümlemize nasip etsin. Çok büyük nimet İslam ama kıymetini bilene, kimisi bilmiyor. İslam'ın ne olduğunu bilmiyor da, kendisine başka sistemler ar arıyor. Başka hayat tarzları arıyor. Milletin yarısına da yurtturmuşlar. Hatta biz bile yurtmuşuz. Biz bile yurtmuşuz. Nereden yuttuk hocam? senin yatak odası takımın nasıl misafir odası takımın nasıl efendim yemek yeme usulün nasıl giyinme usulün nasıl düğün usulün nasıl bal gibi yutturmuşlar var mıydı İslam'da kol kola girip de karının kadın olacak gelinin efendim göğsünü bağrını bütün cümle aleme teşhir etmek var mıydı yoktu Dans var mıydı? Yoktu. Nikahtan sonra gelinin duanı kaldırıp da şap öpmek var mıydı? Yoktu. Herkesle el sıkışmak var mıydı? Vay be bu gelinin eli amma yumuşatmış ha. sıcacıkmış cıkmış da. Ne dedeceksin? Var mıydı böyle şeyler? Yoktu. Esselamu Aleyküm derdim. Kadınlar bir yerde otururdu, erkekler bir yerde otururdu. Vay hocam o gericilik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Fatıma Zehra anamızın cennetlik Fatıma anamız Fatıma Zehra anamızın yanına giderken yanında ashabından birkaç kişi var onlara diyor ki şey, Fatıma validemize sesleniyor kızım Fatıma biz geliyoruz yanında bir iki misafir var perdenin arkasından geç Perdenin arkasına geç diyor. Kim, kim şey yapıyormuş? Harem-i Selam'lı Peygamber Efendimiz. Ve iza seeltimu hunne meta'an fe min vera'i hicab. Peygamber Efendimiz'in mübarek hanımları ki bizim annelerimizdir. Müminlerin annesidir onlar. Ümnihat-ı müminindir. Onlardan bir şey istediğimiz zaman perdenin arkasından isteyin. Yani direkt istemeyin. Diyor. kim istiyormuş haramlığı selamlı Allah Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz buna gericilik denir mi bizim fakültede bir asistan alınacaktı efendim bir profesör muhalefet ediyor alınmasına Biz de alınmasını istiyoruz profesör alınacak asistan çalışkan hafız fakültenin çalışkan talebesiydi çalışkan asistan olduğu yere faydalı olacak. Faydalı elemanı biz istiyoruz, ötekisi almak istemiyor. Ne diyor? Ben diyor bunları inceledim diyor, bunlar diyor evlerinde haremlik selamlık yaparlarmış. Almayalım bunu diyor. Haremlik selamlık kusur olarak diyor. diyor. Ne olmuş? Hakkı yutturmuşlar bize. Zokayı mi derler? Dalıkçılıkta zoka var galiba. Zokayı yutturmuşlar. Efendim, bizi çekiyorlar kendilerine doğru. Biz de kendimizi bir şey sanıyoruz. Yok bizim usulümüzde böyle şeyler. Peygamber Efendimiz'in istediği gibi yaşasana. Allah'ın istediği gibi yaşasana. Kur'an-ı Kerim'in istediği gibi yaşa. Ne olacak? Allah böyle istiyor dedikseniz. Allah'ın yapmadığı, istemediği şeyi, yapmayın dediği şeyi ben yapmam de. Yaşhurullah'ın hayatına uygun yaşamak istiyorum de. Sünnet-i seniyyeye uymak istiyorum de. Ümmetin bozulduğu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetine Yakışıp sünnetine sarılıp sünnetini yaşayan, sünnetine göre yaşayan insana bir şey sevabı var. İstemez misin? Hadi istemem. Bir şey sevabı var. Bir şey sevabı bile değil. Bir şey sevabı var. Ne yapmışız biz? Sakallar matruş, Batı usulü. Çak çak çak çak. Büyükler matruş, Batı usulü. Efendim tırnaklar uzun, Batı usulü. Saçlar batı usulü, efendim giyim batı usulü, yırtmaçlar batı usulü, uzun efek giyiyor kadın, tabi bilmem neresine kadar yetmeci var. Allah. Bunu niye uzun yaptım, bu yırtmacı niye kısa yaptım? Kaç nefini niye oklatmak için, niye yapacak? Günaha girmek için, bina sokmak için. E ne yapacak? Allah'ın emrine gelecek herkes, hepimiz. Sen yanılmışsan, sen Allah'ın yoluna geleceksin. Ben yanılmışsam, ben Kur'an'ın çizgisine geleceğim. Orada birleşeceğiz. Tamam. İhtilaf kalmayacak. Ne alevi, ne sünni, ne ilerici, ne gerici ne laif, ne antilayt. Hiçbir şey kalmayacak. Her şey efendim, birlik ve beraberlik içinde. O zaman olur. Sen gidiyorsun, Alman'ı taklit ediyorsun, Fransız'ı taklit ediyorsun, imansız'ı taklit ediyorsun, kafir'i taklit ediyorsun, namussuz'u tak taklit ediyorsun. Namuslu müştersen kadın kötü hayat yaşayan kadın buradaki kadınlara örnek olamaz ki namuslu insana bizim örneklerimiz validelerimiz muhtemel ümmahat peygamber efendimizin hanımları sahabenin içindeki sahabe kadınlar onlar nasıl yaşamış bizim kendi örneklerimiz sahabe-i kiramın kendisi ashab-ı kiram nasıl yaşamış onlar bizim örneğimiz bizim örneğimiz efendim falanca artist falanca Sanatkar, bilence, efendim, bilmem, batılı değil ki. Şimdi gençler filmleri seyredeyede de onlara özeniyorlar. Şövalyeliğe özeniyorlar. Ya yani bize şövalyeli yok, biz de bizim dünyamız başka, onlarınki öyle. Üç efendim, hafiyesi, tabancası, Texası, meksası, o onların dünyası. Bizim dünyamız başka dünya. Biz başkayız, onlar başka. Ne diyelim takdir ediyoruz taklit edeceksen Allah'ın sevgili kullarını taklit et sen de Allah'ın sevgili kul ol sen de dünyada ahirette iyi insan ol gidiyoruz yalan yanlış şeyleri taklit ediyoruz onları teşvik ediyoruz gazeteler, mecmualar efendim basın, yayın efendim, okul, mektep vesaire, Muhit. gidiyorsun bir zengin sosyalik mühite şöyle karanlıkta gözünü kapatıp da seni biraz böyle uçakla bir yerlerde gözlerleyipten sonra bir yere indirseler açsalar gözünü bir bakalım burası neresi Fransa mı desem İngiltere mi desem Amerikan mı desem hayır hiçbir şey değil Müslüman bir ülke diye giyim kuşam her şeyi hiç farklı. yok bir tek farkı var renk renginden galiba bu şarklı diyorsun yani Doğu Akdeniz'de Efendim oradan. Biz Avrupa'ya gidiyorduk. Tabi Akdenizlilerin tipleri falan farklı oluyor galiba. Efendim bize soruyorlardı. E, Neredesiniz diye. Akdenizli tahmin ediyor. İtalyan mısınız? İspanyol mısınız? diye. Öyle soruyorlardı. Allah'ın emrini tutacağız. Allah'ın emrini tutan kimselerin yolunda yürüyeceğiz. Böyle bu işin yolu, yöntemi bu. Allah'ın Resulü bizim en güzel modelimiz, mümini intisalimiz, Yani kendisine uyacağımız mücessel misalimiz o bizim. Ona uyacağız. Evet. Burada da bu kadar söz. Yeter herhalde. Tabi dünyanın şeyi var, efendim, itibarı var, zevki var, sevki, şevki var, şöhreti var. Ama kıymeti yok, bir de ahiretin zeyfi var, şöhreti var, ahirette insanın itibarı var, işte o kıymetli. İnsanın ahirette itibarının olması kıymetli. Öyle insanlar vardır ki, burada beyefendidir, zengindir, bir yüz tane hizmetçi çalıştırıyordur, ahirette hizmetçilerinin hizmetçisi olamaz, ayağının tozu olamaz, neden? o Allah'ın sevdiği yolda yürüyor bu Allah'ın sevmediği yolda yürüyor Allah'ın sevdiği yolda yürümeye Allah'ın rızasını kazanma hepimiz aklımızı döndürelim hani böyle şeyler var ya pırırır düğmeye basıyorsun dönüyor şana kantenler, şu uyduya bu uyduya dönüyor oradan yayın alacak efendim nereye döndüreceğiz Allah'ın rızası yolda. bu kafaları değiştireceğiz kurban bayramı yakıt yani değişecek kafaları Kötülere atarsınız, iyileri alırsınız. Kurban bayramında değiştirirsiniz. Kuzuların kafaları var. Efendim. Allah'ın rızasına uygun bir zihniyete sahip olacağız hepimiz. Allah'ın rızası bize hoş gelmiyorsa, Allah'ın emri bize hoş gelmiyorsa, ayetler, hadisler bize zıt geliyorsa, demek ki çok ters bir pozisyondayız. Demek ki çok ters ters bir pozisyondayız. Her şey artış olmuş. İnsan baş aşağı, iple ayağından asılmış olursa kendisi baş aşağı ama her şeyi ters görür. Bizim düz gördüğümüz her şeyi ters görür. Neden? Bacağından asılmış sallanıyor da ondan. Aşağı doğru kafası her şeyi ters görür. İntehel imanı ilel veraih men kani'a bima razı kahullahu azze ve celle dekhala cenne وَمَنْ اَرَادَ الْجَنَّةَ لَا شَكَّ فَلَا يَقَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَا اِلْمٍ <اِن> İm-i Mesruf radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş O sahabeyi de çok seviyoruz. O bizim Hanefi Mesruf'imizin adeta Şehir gibidir Silsilesinin başı gibidir Allah şefaatine erdirsin ama arada bir şey varmış hadis-i şerif varmış onu atladık İmsahre re'sel yetimi hakeza ila mukaddemi re'sihi ve men lehu edun ila muakseri re'sihi yani insanların bu atladığımız hadis-i şerifi manasını veriverelim ölüyor bazen çocuklar kalıyor geride yetimin başını şöyle baştan arka doğru okşa efendim e, anası ölmüş olanın da şöyle arkadan öne doğru okşa yani yetimleri, öksüzleri kollayın, okşayın, sevin, efendim, ihtiyaçlarını görün, onların anasının, babasının eksikliğini, öldüğünü onlara hissettirmeyin, gözetin, efendim, onları mutlu etmeye çalışın diye bir mana çıkar tabii, sevin onları, manası çıkıyor. Gelelim 10. hadisi şerife, efendim, intihel iman ile vera. İman, gider gider, veraa dayanır, vera yedenden şeye dayanır. Vera ne demek? Sımsıkı takva demek. İyi böyle, şüpheli şeyden bile kaçılan zihniyete gelir, oraya dayanıyor. Vera demek ne demek? Şüpheli şeyden bile kaçınmak. Günahı yanaşmak dursun. Şüpheli olan şeyine bile yanaşmaz. Vera sahibi insan. he O halde gerçek müminler ne yapacak? Günahlardan sakınacak. Haramlara, günahlara düşmeyecek. Hatta harama, günaha düşmemek için ihtiyaten şüphelinin yanına bile yanaşmayacak. İman oraya götürür. Dayanır işte iman. Öyle olursa kuvvetli iman olur. efendim. Onun için hepimiz vera sahibi olalım. Yani helal bellidir, haram bellidir. Arada tereddütlü şeyler vardır, onlarda da şüpheliden kaçalım, garantili, sağlam, sevaplı olan yoldan gidelim, haramlara yanaşmayalım. Yanaşırsak düşebiliriz, yanaşırsak yanabiliriz, yanaşırsak üstümüze çırp, çirkinlik çırp, sıçrayabiliriz. En iyisi yanaşmamak. Sonra ne diyor Efendimiz? Men hani bima razakahu allahu azze ve celle dehala Allah'ın kendisine nasip ettiği rızka kanaat eder, kimseyi Allah cennete sokar. O kimse cennete girer. Kanaatkar olmayı burada Allah'ın sevdiğini anlıyoruz. Allah şu kadar vermiş, elhamdülillah. İşte çok şükür halime diyecek. Efendim ne yapmayacak? Yüzünü başkasının eline dikmeyecek. Onu almaya çalışmayacak. Efendim haset etmeyecek, hırs etmeyecek efendim gayrimeşru bir şeyler yapma niyetini bozmayacak elhamdülillah yeter çok şükür diyecek tabii çalışabilir yani daha yükselmek için, daha yüksek bir makama geçmek için daha çok kazanmak için çalışabilir, bu yasak değil çalışmak daima tavsiye edilmiş bir şey, çalışacak ama o anda eline geçtiğine de mutlu olacak. Kanaat geçtirecek. Elhamdülillah çok şükür. Ne yapalım işte. Her gün herkes çalışıyor. Herkes sabah gidiyor işine. Akşam demiyor. Ama birisi bir kazanıyor, birisi bin kazanıyor. Şimdi akşam kavga mı edeceğiz? Hayır. Çok şükür Ya Rabbi. Bugün bu kadar verdim. Elhamdülillah. İşte iyi tarafı sıhhatin yerinde. Çok şükür. Vesaire filan. Dünyada nice benim nimetlerime sahibi olmayan insan var diyor şükür edecek. Ama yine tabi daha çok kazanmak için, daha yükselmek için çalışma yolu kapalı değil. Yani içinde bulunduğu halde kanaat sahibi olmak, razı olmak Allah'ın hükmüne, taksimine kazasına, kaderine, kısmetine itirazcı olmamak başkasına göz dikmemek başkasının hakkında kötü şeyler, niyetler beslememek demek yani bu. İşte böyle kanaat sahibi olan Allah'ın kimse verdiği rızka kanaat gösteren kimse cennete girer diyor. Bu kanaat bize tavsiye edilmiş bir kuy oluyor. El kanaatu kenzin la yefla. Kanaat bitip tükenmez bir hazinedir. Kanaat sahibi olan insan mutlu olur. Kasasız olur, üzüntüsüz olur, iyi olur. Sonra hemen eraded cennete layık te. Felev yaqfu billahi le Şimdi işte çok mühim bir şey öğrenmemiz gereken bir cümle geldi karşımıza. Kim cenneti muhakkak kazanmak istiyorsa mutlaka gerçekten cennete girmek istiyorsa istiyor muyuz? İstiyoruz. Hepimiz cenneti istiyoruz. Muhakkak cennete kim girmek istiyorsa mutlaka kim girmek istiyorsa Allah'ın rızasını kazanmak Yolunda Allah yolunda kınayanın, kınamasından korkmaz. Ha, demek ki Müslüman nasıl olacakmış Doğru bildiği yolda yürürken utanmayacakmış. Başkalarından çekinmeyecekmiş. Ya beni kınarlar, ayıplarlar, aa şuna bak derler. Bilmem ne öyle öyle olmayacak. Kıza söylüyorsun. Kızım iyi bak kocaman oldun. Selvi böyle oldum, güzelleştin vesaire. Allah örtünmeyi emrediyor. Çocukluk çağı geçti, işte. utanıyor. Utanır, mantık yiyemez. Arkadaşlarım ne der? Au derler, aman derler, vay derler, ayıp derler. Ödesin. Mümin, cenneti isteyen insan, kınayanın kınamasından kalkmaz. Hadi kadar şuna gidiyor. Süfyan-ı sevri, büyük alim, büyük fakih. Biz evli Allah'tan bizzat, mübarek, cennetlik. Karanlıkta almış hırkasını giymiş evde. Herhalde namaza mı gitti ne yaptıysa, gitmiş diyelim. Karanlıkta namaza gitti. Namazı kılmış filan, ortalık aydınlanmış. Yanından geçen birisi bakmış ki, süfyan-ı sevdi hırkayı ters giymiş. Ters. Giyin ters yani, astarından eklentisinden. belli işte ters giymiş hırkayı. Demiş, demiş ki, ya imam, ya üstad, karşısındaki adam, ya üstad, hırkayı ters giymişsin, çıkart şunu. Güzel. Şöyle bakmış, ters. Demiş ki, ben o Allah rızası için giydim. Allah rızası için giydiğim hırkayı kul rızası için çıkartmam demiş. Hoşuna gidiyor. Belki şaka söyledi ama çok hoşuna gidiyor. Yani aldırmıyor yani. Kınayanın kınamasını aldırmıyor. Yani hırıkayı ters giymiş. Tamam olabilir. İhtiyar insan karanlıkta evde mum yok bir şey yok görmedi. Aldı çividen geçirdi sırtına. Camiye yetişti. Namazı kıldı. İşte Allah kabul etsin daha ne? En güzel şeyi yapmış. Yani Eters olmuş. Aldırmıyor yani. Kınayan kınasın. Ne olacak? Sen demiş, e Allah hızası için dedim. Bak orada bir şey daha öğreniyoruz. Efendim e ne öğreniyoruz? Giyin de Allah rızası için olacak Neden giyiniyoruz biz? Allah rızası için giyiniyoruz Allah örtünün dedi diye Erkeğin de örtülmesi var Kadının da örtülmesi var Ben küçükken hatırlıyorum Pantolonum biraz bol diye Ceketim bol diye ağlandık Rahmetli anne bize söylerdik Ya burasını uzun yapmışsın Yakası şöyle olmuş bilmem ne falan. O da bize hep onları dikerdi. E ne olacak ya? Giyinmeler Allah rızası için Kul beğensin diye değil ki. Allah rızası için, tesettür için giyiniyoruz. Avrat mahallelerimiz örtünsün Bir de şey için, tabiatın şartlarından vücudumuzu korumak için. Hani kış oluyor, yünlü giyiyoruz. Yaz oluyor, ince giyiyoruz filan. Soğuktan, sıcaktan başımızı örtüyoruz filan. Ayağımıza yün çorap giyiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yani iklim şartlarında göre giymiyoruz. Bir de örtünmek Allah rızası için, tesettür için. Yani Allah rızası için ne olacak? Zihniyet olacak. Seyif için, lüks için, beğenilmek için falan olmayacaksa Allah rızası için olacak? Şöyle, şöyle kıyafet giyiyorsun kıza, yok yok onun modası eski onu giymem diyor. Birisi bir elbise yapmışsa, ötekisi ondan giymiyor, olmazmış. Neden? Tek olacak, emsalsiz olacak, bir tane olacak. İkinci oldu istemiyorlar. İki tane olmasına razı değiller yani Hepimiz öyleyiz Allah yani Bizim bu kafalar hani kurban bayramında Koyun kafalarıyla değiştirelim falan diye Şaka yaptım ya Değiştirilecek çok şeylerimiz var Çok şeylerimiz var Yani işimize yerleşmiş de farkında değiliz Pantolonlarımız kusurlu Gömleklerimiz kusurlu Hırkalarımız kusurlu Treslerimiz kusurlu E değişecek Yani biz Allah'ın iyi kul sanıyoruz kendimizi ama Hakikaten iyi kul, kulumuyuz. Sen öyle sanıyorsun ama hele bir incele bakalım. Hakikaten iyi kulumursun. Düzeltecek. Allah rızası için giyinecek. O öyle demiş mübarek işte ben Allah rızası için giydiğim fırtayı kulu rızası için çıkartmam demiş. Yani ters olmasını aldırmıyor. İsterseniz beğenin, isterseniz beğenmeyin diyor yani. Ben işte süfyanı sevriyim diyor. Ben kıymetli insansam kıymetli insanım. Üstüme fırtayı ters de giymekten, düz giymekten kıymetin değişmez diyor. Bir alim gelmişti bizimize çok seneler önce şöyle bir baktım bir çara bir başka bir çara bu başka. Bana dünyada giyilen o zaman. Hadi bir bu rekten bir çara var bir rekten bir çara. İşte tamam ikisi ayağını örtecek, ayağın korunacak tamam. Hadi bakalım giy. Yok illa çiftini arıyor insan. Böyle bu boşaltıyor, Bunun teki nerede anne diye soruyor. İlle e ne olur evladım ötekisindeki insan? Olmaz. Ayıp olur. Arkadaşlar ayıp var, Bilmem ne. Yani e, şeyi çığırından çıkartmışız tabii biz. Hele şimdi moda evlendir, keyif bilen diye çok işleri çığırından çıkartmışız. Nasıl olacak mümin? Mutlaka insan cenneti istiyorsa kınayanın kınamasından korkmayacak arkadaşlar. İkindi namazın vakti geldi mi? Geldi. Otobüs kalkacak. Camiye kadar gitse otobüs kalkar. Otobüse binse bu şoför durmaz. Akşam vaktine kadar namaz kaçacak. Ne yapacağız şimdi? Şekilin şuradan bakalım. allah Ekber namazı durur orada şey yapar. Kılar otobüsün yanında. E ayıplarlar. Ayıplayan kızını vermesin. <gülüyor> Ayıplayan ayıplasın. Allah sevsin kârı. allah Ekber güzelce namazı kılarsın. Esselamu aleyküm. Selam Aleyküm Ama böyle yapmıyoruz. Utanıyoruz. Pantolonumuzun ütüsü bozulmasın diye namazı evde kılıyor adam. Şimdi diyor ki gibi güzel ütülü pantolon. şimdi ben burada öğle namazını kılarsam sobanın dirseği gibi olacak. Pantolon kırışacak. Efendim, kırmıyor. Ütüsü bozuluyor diye yazıklar olsun. Yani Pantolon ütüsünden de mi kıymetsiz Allah'ın rızası? Namaz. Onun için nasıl olacakmış? Bak burada işte kaide. İnsan ille cenneti istiyorsa, istiyoruz tamam. Kın ayağının kınamasından korkmayacaksın. Doğru bulunduğun işi yapacaksın. Herkes ona göre düzeltsin kendisini. Müslüman böyle dildirsin. Dissin iş. bilmem bıçak sağ ele alınacakmış. Çatal sol ele alınacakmış. Enem'im öyle yiyecekmiş. Bir şey yok ya. Ben el yapmam. Ben sağ elimle yerim. Bitti. O sol modası şey. Arıf alın modası. Yok efendim bıçak olacakmış, saçı olacakmış. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim dersin. İcabında efendim elinle alırsın. Bazen çorbayı yiyeceğim diyorsun. Olmuyor. Kası kaldırıp hop baktım bir arkadaş içiyor. Neden? Korkmuyor. Profesör kendisi. Kim görmüş? Efendim, yüksek bir şahsiyet. Yani başkası ne der Hangi Hangisi kolayına gelirse öyle yapıyor Kaşıkla almaksa, almak alıyor. Şişt, tamam gitti Maksat bir çorbayı şey içmek değil mi Tamam işte oldu bitti Mümin Allah yolunda kınayanı Kınamasından korkması tamam mı Öyle olacağız Yani Allah emretti yapacağım Allah bunu böyle seviyor öyle yapacağım Bizi i̇şte her şeyi öğrettiler ya Yani Bunlar olmasaydı biz sakal bırakmazdık bu bizim soğucular olmasaydı bizim müminler sakal bırakmazdı. Hocalar bile tıraştı gezerdi. Bu çıktılar soğuculuk namına, protesto namına, komünistlik adına efendim bilmem ne ilerici sakalı diyerek, şunu diyerek, uyut, bunu diyerek bizim yedirgadığımız her şeyi yaptılar, yaptılar, öğrettiler. Bize öğrettiler ondan sonra millet şeye başladı. Efendim bu Allah'ın emri diye daha önce Allah'ın emri de ama yapmıyor e söyle her yerde ben namaz kılacağım de otobüsün şözerine gidip söylemeye çekiniyor okulda söylemeye çekiniyor cuma gününe şey koyuyor, ders konuluyor e koyma git müdüre söyle herkes söylesin cuma gününe ders koymayın bizim namazımız var desin memlekette demokrasi varsa onlar da saati kaydırsınlar ne olacak oluyor her şey mümkün yani herkes halk için değil mi yani her şey halka hizmet diyor değil mi sen ağzını söyleyeceksin Ne milliyetin bakanı çıkmış biz şeyiz efendim veliyiz öğrenci velisiyiz Kız başını açacak niye açsın efendim niye açsın Allah kapat diyor sen kim oluyorsun açacak Kuran dersi dışında başını açacak e Kur'an dersi, Kur'an okumak mübarek bir şey. Kur'an dersinde kapatılıyorsa demek ki güzel bir şey. Başka zaman niye açılsın? Niye açılsın başka zaman? Efendim madem böyle istemiş bakan bey hazretleri o zaman açalım. Öyle dedi. Okul Aile Birliği takılan birisi kalktı. Madem dedi bakan bey böyle istemiş açalım. Ben dedim söz istiyorum dedim Müdür'den okulaya edildiği toplantısında bu arkadaşa bir soru soracağım dedim dedim sen kızın mı dedim İmam Hatip niye gönderiyorsun kardeşim dedim şöyle bir durakladı niye olacak dedi dinini öğrensin diye gönderiyorum dedi tamam dinini öğrensin de öğrendiklerini tatbik etmesin çiğlesin diye gönderiyorsun ne öğreniyor burada Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrini öğreniyor. Onları yapmasın diye mi? Öğrensin öğrensin de çiğnesin de günahı haber büyük olsun diye mi? Yani sen buraya gönderiyorsun. Şaşırır tabii. Sen dedim dur. Hani misafirliğe gittiğin zaman soruyorlar. Kahveni istersin, çay mı? Ondan sonra yine soruyorlar. Kahve isterim dersen. Şekerli mi istersin, mi istersin, orta şekerli mi istersin, yandan çarptı istersin? Soruyor. Yani sana it, itibar ediyor yani, misafirsin diye. Şimdi seni serbest bıraksalar, çocuğunun kapalı okumasını istersin? Açık okumasını ister. ya e, kapalı okumasını isterim hocam. Peki, güzel. Demek ki serbest olsan, baskı olmasa, Çocuğunun başı örtülü okumasını istiyorsun. Peki bu arzunu söyledin mi bu bakan bey hazretlerine? Söylemedim. E dedim, yani o müneccin başımı nereden bilecek? Falan mı bakacak? Kahve falan mı bakacak? Yıldız falan mı bakacak? Nereden bilecek senin öyle bir şey yaptın? Sen gidecekse şöyle diyeceksin. Arkadaş ben bunu böyle istiyorum. Ben çocuğumun, bana soracak olursan arzumu, başı örtülü olarak efendim, şey yapmasını istiyorum. Ee, okumasını istiyorum. dedin mi? Demedim. Ha öyle demediysen biz başı de örtülü oku, okumasını istiyoruz çocukların. Buna neyle müsaade et. biz bilgi söyleyelim. Tamam olur dediler. Bir heyet kurduk. Gittik bakanlarıyla görüştük. O devrin bakanlarıyla görüştük. Bir bir hepsini ziyaret ettik. Dedik ki biz çocuklarımızın başlarının aşınlamasını istiyoruz. Biz imameti hatı çocuklarımıza dini tahsil yapsınlar, dine göre yaşasınlar diye gönderdik. Biz. Tamam tamam tamam tamam okeyini aldık o zaman o işi öyle halletmişiz. Yani insan şeyini söyleyecek, İslami kanaatini, arzusunu söyleyecek ve yaptırmak için de bir gayret gösterecek efendim. Bir efendim teşebbüste bulunacak, müracaatta bulunacak. Bak herkes efendim milletin hizmetinde maşallah. reis Cumhur'da Başbakan da, bütün bakanlar da Herkes kimin hizmetinde? Herkes milletin hizmetinde Daha ne istiyorsun? Yani bu kadar güzel efendim, bir pozisyon varken Sen de oturur şöyle koltuğuna Arkana yaslan Ben şöyle istiyorum de Onlar da sana hizmet etsinler Daha ne istiyorsun? Evet Cenneti mutlaka isteyen Kınayanın kınamasından korkmaz Hak bildiği şeyi söyler Allah bizi ölelerinden eylesin. Sayfanın son harisine geldik. Bir de saate bakayım. Efendim bir saati geçmişiz. Uzatmışız yani. Neyse. Sayfa bitsin hiç olmazsa. Üzület Suhuf-i İbrahim'e evvele leyletin minşehri ramadan. Ve üzület Tevratı Tevrat-ı Lissittin madayne minşehri ramadan. Ve Üzület-i İncil-i Hüselase aşirette madat min şehri ramadan ve izgüle zeburu semane aşirete halet min şehri ramadan ve izgüle kur'anı li erba'in ve işrine halet min şehri ramadan vasile hazretlerinden Ahmet İllamda'l-Taberani rivayet etmişler peygamber efendimiz buyuruyor ki İbrahim aleyhisselamın mukaddes suhufu İbrahim aleyhisselama indirilen vahiyler Suhuf deniliyor ya dört kitaptan ayrı öteki peygamberlere indirilen şöyledir. İbrahim Aleyhisselam'ın suhufu efendim Ramazan'ın ilk gecesinde indi. İbrahim Aleyhisselam'a. Ona gelen o vahiyler Ramazan'ın ilk gecesinde geldi. Tevrat yani Musa Aleyhisselam'a inen kitap. Tevrat efendim Ramazan'ın altısında geldi. Musa Aleyhisselam'a. İncil Ramazan'ın 13'ünde geldi.